Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah-u Teala'nın rahmeti, selamı, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Mübarek Ramazan ayına girdik, oruç tutuyoruz. Allah bu güzel ayın her türlü manevi ikramatına cümlenizi sevdiklerinizle beraber eldirsin. Sebebi mağfuret eylesin, sebebi duhulü cennet eylesin. Cennete girmeye vesile olsun bu Ramazan'daki ibadetlerimiz. Nice, nice, nice Ramazanlara da sağlıkla afiyetle, dostlarla, sevg sevgililerle erişmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Oruç çok güzel bir ibadet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Buhari'nin, Müslem'in, Tirmizi'nin, Nese'nin, Ahmet'in, Hanber'in, Tahavvi'nin, Rahmetullahi aleyhi mecbain, çok kıymetli hadis alimleri bunlar. Ebu Said el-Futri Hazretlerinden rivayet ettikleri, bir kaydettikleri bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: Men sa'a fi sebilillah. Fa'at Allahu beynehu ve beynen-nar bizalike l-yawm sabina kharifa. Kim Allah yolunda, fi sebilillah bir gün oruç tutarsa, Allahu Teala Hazretleri bugün hürmetine bugünün sevabı mükafatı olarak bugüne karşılık olarak onunla cehennemin arasını yetmiş mevsim yetmiş efendim bahar e, uzaklığı kadar e, harif efendim ilkbahar demek efendim ama e, yani bir bahardan bir bahara bir sene olduğu için yetmiş sene denmek isteniyor burada yetmiş bahar demek yani yetmiş sene 70 sene uzaklığa kadar uzaklaştırır. Cehennemle arasını yani cehennemden kurtuluşuna vesile olur. Sonra geçmiş günahları af olur diye geçtiğimiz haftaki hadisi şerifte okuduğumu hatırlıyorum. Sonra başka rivayetler var. i̇bn Asakir Cabir radıyallahu anh rivayet etmiş ki Ben sâme yevmen bi sebi'lillahi azze ve celle cealallahu beynahu ve beynen nar seba'a Küllü handakın kemâ beynes seb'i semâvatin ve seb'i aradayın. Burada da aynı noktaya geliyor bilgiler. Teyit ediyor hadis şerifler birbirlerini. Efendimiz buyuruyor ki kim Allah yolunda fi sevilillah. Bir gün oruç tutarsa Allah onunla cehennemin arasına yedi tane hendek Efendim e, koyar. Yani uzaklaştırır. Ma büyük mani hendekler biliyorsunuz. Düşman gelmesin diye Peygamber Efendimiz hendek kazdırdı. Savunmayı öyle yaptı. Böyle korunmak için 70 tane hendek e, yaratır Cenab-ı Hak. Her e, hendeğin arası efendim her bir hendek e, 7 semavat, 7 kat gök ve 7 kat yer gibi o kadar geniş. Yani bu güzel ay efendim e, günahlardan kurtulmaya, cehennemden kurtulmaya, uzaklaşmaya, cennete yaklaşmaya, efendim iyi kul olmaya vesile olmuş oluyor. Efendim yalnız tabi burada önemli olan, çok önemli olan ilk günden beri söylediğim her vesile ile geçtiğimiz yıllarda da hatırlattığım bir husus var yapılan şeyin güzel olması lazım. Çürük, çarık olmaması lazım. Eksik, gelik olmaması lazım. Tam olması lazım. Mükemmel olması lazım. Zaten Müslümanın her işinin mükemmel olması gerekiyor. Hüsn e, ile olması gerekiyor. Hüsn ne demek? Güzellik yani. Güzel olması gerekiyor. İbadetin güzel olması gerekiyor. Efendim kulluğun güzel olması gerekiyor. Efendim mesleğin güzel olması gerekiyor mesleğindeki ortaya koyduğu eserin güzel bir eser olması gerekiyor yaptığı her işin Efendim güzel olması gerekiyor Buna ne diyoruz kisan yani güzel yapmak düşünlü yapmak İihsa'da düşünsün maslarından çıkmış ifal babında şimdi e, şeyin e, Ramazan'ın tutulması o sevapları kazandırıyor ama ne şartlarla Ebu Said el-Hudri Hazretleri e, den e, radıyallahu anh sahabeden bu zat-ı muhterem efendim İbni Abdülbel, İbn Hibban Hulvani, Beyhaki gibi alimlerin Ahmed İbni Hanber gibi alimlerin rivayet ettiği bir başka hadis şeriften bunun biraz daha teferruatını öğreniyoruz. Onu okuyayım anlatayım. Menzâme Ramazan fe arafa hududuhu وَيَتَحَفَّزُ مِمَّا يَنْبَغِيْا en يَتَحَفَّزَ مِنْهُ كُفِّرَ ma قَبْلَهُ Kim Ramazan'ı oruçlu olarak geçirir, orucunu tutarsa, hudut hadder demek, sınırlar. Yani bir işin nasıl yapılacağını belirleyen çizgılar var, sınırlar var, onun aşılmaması lazım. O aşıldığı zaman efendim haddi tecavüz etti demek, yani bozmayacak bir iş yaptı, taşkınlık yaptı, efendim bozdu demek. Efendim orucun çizgilerini, sınırlarını yani kudurduğunu bilip onları çiğnememek, onların ötesine geçmemek efendim ve yete ve kendisini korumak minmayen begi enyuta Minhu nelerden korunulması gerekiyorsa onlardan Kendisini, kendisini korumak efendim şimdi burada tabii men sa'na ramadan arafa hududahu diyor efendim e, sonra e, yetahfazu denmiş herhalde burada diye var ama tahaffaza mazî olsa e, efendim e, daha uygun olur herhalde mimma yanbe'i en yutahfazu minhu itinj ya bakarak Hattat, efendim bir e, kalem hatası yapmış olabilir yani sakınılması gereken her sakıncadan, çekinceden günahtan, haramdan hadsi aşma tecavüz, azgınlık, taşkınlıktan efendim korunursa kendisini korursa o durumlara o hatalara düşmezse bu Ramazan orucunu tutan kimse sınırları iyi bilip de sakınması gereken şeylerden güzel sakınırsa o zaman geçmiş binalara affolur. Demek ki orucun güzel tutulması isteniyor, tarif ediliyor. Peygamber Efendimiz öyle bildiriyor. O bakımdan efendim e, orucun sınırlarını, çizgılarını, efendim, şartlarını, oruçluyken nelerden sakınılması gerektiğini bütün kardeşlerimizin çok iyi bir şekilde öğrenmesi lazım. Zaten Herhangi bir işi yaparken kardeşlerimizin yapacakları iş hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Diyelim ki bir ticaret yapacak, diyelim ki bir mal alıp satacak, diyelim ki bir yere seyahat edecek. Önceden oraları hakkında o iş hakkında bilgi edinmek, ilgili olmak iyidir. Hatta öğrencilerin derse başlamadan önce hocadan o gün hangi konuyu anlatacağını öğrendikten öğrenerek, önceden öğrenerek o konuyu hazırlanarak okula gitmesi uygun olur. O zaman az çok bildiği bir konuyu anlatmış olacak hocası, öğretmeni, öğreticisi, muallimi ve o zaman daha iyi aklına gelecektir ve efendim anlamadığı yerlere sorma imkanı olacak. O bakımdan daima bir usul olarak önemli bir usul olarak yapacağı iş hakkında kardeşlerimin önceden araştırma yapmasını, kitap karıştırmasını, inceleme yapmasın tavsiye ederim. Ramazana geliyoruz tamam. O zaman Ramazan orucu nasıl tutulur diye bütün ilmihal kitaplarındaki Ramazan bahsini okumalı. Efendim bütün hadis kitaplarındaki Ramazanla ilgili hadisleri okumalı. Kur'an-ı Kerim'deki oruçla ilgili efendim e, ayetleri bilmeli, ona göre ayağının denk almalı. Hacca gidecek. Ramazan bittikten sonra iki ay, on gün sonra Kurban Bayramı gelir. Tavsiye ederim. efendim, Hacca gidecek kardeşlerim hac kitaplarını okumalı, haccın adabını öğrenmeli, İmam Gazali gibi böyle ibadetlerin efendim Allah tarafından kabul edilmesi için ne gibi şartlar, manevi şartlar gerekli, gönül şartları neler gerekli bunları yazan kitaplardan okuması, iyice hazmetmesi, yaptığı işi bilerek yapması uygun olur. Biz de acizane ilk evlendiğimiz zaman e, hemen bir efendim e, çocuk nasıl bakılır, nasıl büyütülür diye ilgili kitapları almıştık, tekrar tekrar okumuştuk. Daha çoluk çocuk sahibi olmadan a, efendim bakımı hakkında bilgi sahibi olalım da sonradan bir e, efendim yanlışlık yapmayalım. Bazı tecrübesiz anneler babalar çocuklarına iyi bakamıyorlar. Efendim ölüme sebep oluyorlar. Mesela Hatırlıyorum, efendim e, bizim bir, bir hoca kardeşimiz kendi memleketinden e, bir olmuş hadise nakletmişti bana. Efendim e, çocuğunu getirmiş doktora anne, efendim ama çocuğun derisi kaplumbağa derisi gibi olmuş yani örsümüş öyle çektiği zaman öyle kalıyor yani içinde su kalmamış çocuğun e, bütün suyu gitmiş çünkü ishal yemiş çocuk. E, hoca, e, şeye, tam son kerteye son raddeye geldiği zaman doktora gitmişler. Demiş ki hanım ya annesine doktor tabip demiş hanım ya sen bu çocuğun e, hiç demiş e, ağzına su vermedin mi? Yani, İsharda en mühim şey su kaybı oluyor tabi. Su kaybı olunca da suyun telafi edilmesi tedarik edilmesi lazım. Ki bol bol su verseydi Efendim böyle olmayacaktı. Çocuk kurtulamamış maalesef. Annenin bilgisizliğinden ishal olunca çocuğa su verilmesi gerekir. İshal önemlidir. Çünkü bazıları önemsemiyor bazı hastalıkları. İyice yatağa esir duruma düşmeden veya yürüyemeyecek hale gelmeden veya at diye düşüp bayılıp sepiyelik olmadan doktora gitmiyor. Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Ben bizim camimizde bilmiyorum kardeşlerimiz hala devam ettiriyorlar mı. Bir oda rica etmiştim. Doktor kardeşlerimizden tabib kardeşlerimizden nöbetleşe oraya gelsinler. Efendim Allah rızası için isteyenleri, fakirleri, cemaatimizi ihvanımızı muayene etsinler ve sağlıklıyken muayene etsinler. Yani hastayken değil. Sağlıklı bir insana gel bakayım seni bir muayene edeyim. Bir ölçeyim. Kanının basıncı nasıl? Kalbin nasıl? Efendim e, şekerin yüksek mi? Efendim bir şikayetim var mı? Çünkü bazı insan kendisini sağlıklı sanıyor da aslında hasta oluyor, bilmiyor. iş işten geçmiş oluyor. Rahmetli Mustafa kardeşimiz de nur içinde yatsın bir cümle ihvanımıza bu vesileyle bu mübarek Ramazan'da Cenab-ı Mevla'dan, Rabbül Alemin, erham Rahim'in Mevlamızdan efendim rahmet diliyorum. Nur içinde yatsınlar, kabirleri nur dolsun olsun, ruhları şad olsun. Doktora gittiği zaman tabii gençti, delikanlıydı, ateşliydi, efendim, hareketliydi. Kendisi sağlam sanıyordu ama vücudu gitmiş. Yani artık tamir yükü çekemeyecek hale gelmiş. Doktor demiş ki kardeşim ya sen dağ başında mı yaşadın? Hiç doktor hastane olmayan bir diyarda mı yaşadın? Hiç kendini muayene ettirmedin mi demiş. Halbuki yani dikkat etseydi e, tedavi edilmeyecek. Hastalık yok. Her hastalığı Cenab-ı Hak indirmiş, devasında indirmiş. Yani efendim dikkat etmek lazım. Şartlarına e, riayet etmek gerekir deyince şartlarını önceden bilmek lazım. Yani yapacağı şey hakkında önceden bilgi sahibi olmak lazım. Beni Güney Afrika'ya çağırmışlardı. Seneler önce fakültedeyken işte gelsin bize İngilizce bazı versin. Hemen ben aldım Güney Afrika Cumhuriyeti'ni Efendim, ansiklopedilerden okudum. Neresiymiş, neyin nesiymiş, ne kadar Müslüman varmış diye. Ama hayret ettim, baktım hiç Güney Afrika'da e, Müslüman göstermiyor ansiklopediler. Müslüman var diye göstermiyor. Şu kadar bilmem puta tapıcı var, bu kadar efendim şu dinden var, bu kadar şu dinden var diye azınlıkları, çoğunlukları söylüyor. Ama Müslümanın sayısını es geçmiş. Es geçmek müziki tarihi yani susmuş bir şey söylememiş. O da olmayan yere. Efendim es koyuyorlar. Efendim şükür manası da geliyor Türkçe'de. Efendim İngilizce'de de silent sessiz olmak demek herhalde denk düşmüş birbirine. Efendim halbuki Güney Afrika'da bir hayli Müslüman var. Dernekleri var. Neşriyatları var. Çok güzel kıymetli eserler neşir ediyorlar. İşte o vesileyle efendim Ansiklopedi şey yapınca bir şey daha öğrendim. Bize bu Ansiklopediler doğru bilgileri, tam bilgileri vermeyebiliyorlar, tercüme olduğu için. Kendi işimizi kendimiz görsek, araştırmaları kendimiz yapsak, efendim neler bulacağız, neler bileceğiz? Eğer e, böyle araştırma yapan insanlar olsak, dünyada ne kadar elimizde? efendim, fırsatlar olduğunu göreceğiz. Ben şimdi yurt dışında böyle bunları gören bir insan olarak yerimde duramıyorum yani. O kadar fırsat, o kadar imkan var ama kardeşlerimiz böyle kapanmışlar içlerine sözleri de dinlemiyorlar efendim, tavsiyeleri de tutmuyorlar. Gösterilen işaretlere de efendim, koşmuyorlar. Halbuki ateşli, hareketli, faal, cevval olmak lazım. En esiradı Allah ﷻten hazretleri ve hakim müstezvekinde neşretmiş ve kaydetmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuş: Erbaun men taalehünne kaviye ala siyamihi. En yakın evelü fıtrihi ala ma'in. Vela yeda ul sahur, vela yeda ul ka'ile ve en yeşüm şeyem min tib. Bu hadis-i şerif yine oruç konusuyla ilgili, oruç tutmakla ilgili Peygamber Efendimiz'in bazı tavsiyelerini bize bildiriyor. Nedir bu tavsiyeleri? Anlayacağız. Erbaun, dört şey vardır. Men fe bu dört şeyi kim yaparsa, kaviye ala sıyamihi, orucuna güç getirir, kuvvetli olur, yapmaya muktedir olur, orucunu sağlam tutabilir, dinç olabilir. Tabii şimdi Türkiye'de kış mevsimi olduğu için e, geceler kısa olduğundan mesele yok ama burada şimdi 30 derece sıcaklık var. Efendim daha kuzeyde yani güney yarımkürede olduğumuz için daha ekvatora yakın yerlerde daha büyük sıcaklar var. Efendim daha güneyde de bazen konumu dolayısıyla daha sıcak yerler oluyor. Geçen gün 42 rakamını gördüm şaşırdım. Efendim. Ee, i̇lginç bir ülke burası Böyle bazen fırtınalar oluyor Geçen gün olmuş işte buradan 2000 kilometre kadar uzakta e, Bir kasırga Evleri efendim çatılarını uçurmuş Yere e, sermiş Duvarları yıkmış En çok hayretimi çeken Otobüsü kamyonu devirmiş Yani yandan eserek kamyonu devirecek kadar rüzgar Evet Şimdi tabi sıcakta Oruca tahammül daha zordur Arabistan'da daha zordur Efendim çok sıcaklarda, yaz günlerinde daha zordur. O zaman tabii oruca karşı kuvvetli olmak için vücudu finç tutup orucu tutabilmek için dermanım yok. Tutamıyorum dememek için bu tavsiyeler önemli. Tabii bu tavsiyeler e, cihan şumul, evrensel tavsiyeler olduğu için e, her zaman için söylenebilir. Evet Türkiye'de kış ama Avustralya'da, Afrika'da yaz. Yani e, ekvatora yakın yerler sıcak yerine göre efendim zaten bu konuşmalarımızı da elhamdülillah dünyanın her yerinden kardeşlerimiz sesinizle dinliyorlar bir de görüntü olsa görüntüyü de inşallah e, seyredecekler dört şey vardır ki buyuruyor Peygamber efendimiz kim bu dört şeyi yaparsa orucuna kuvvet kazanır yani bayılmaz efendim halsizleşmez orucunu sağlam sağlam kuvvetli kuvvetli tutar bir en yakın ezelle Fıtrihi Alama En yeküne evveli Fıtrihi alama İlk orucunu bozması su ile olursa Tabi e, Zemzem varsa Zemzemle içmek daha güzel Efendim Zemzem yoksa hurma O da güzel e, Suud'da e, ömreye falan gitmiş olanlar Böyle zemzemle hurmayla açıyorlar Ama Hayır kimseler Efendim suyla orucunu açarsa bu orucuna kuvvet kazandırır. Yalnız bir şeyi ben kendim e, tecrübeme dayanarak size hatırlatmak isterim. Su soğuk olmayacak. Yani hararet bastı değil buzdolabından suyu alıp bir bardak suyu midenize indirirseniz biraz sonra hasta olursunuz. Yatağa bile düşerseniz boğazınız şişer sesiniz kısılır. Su da bile olsanız yani Arabistan'da bile olsanız öyle olabilir. Su soğuk olmayacak. Hele boş mideye, aç karnına. Soğuk su olmayacak. Aksine sıcakta ısınmış efendim, balık bir su olacak ki, efendim, soğutulmamış bir su olacak ki e, mideye dokunmasın. Ve la us sahur. Sahuru terk etmeyecek oruçlu. Şimdi umumiyetle efendim, gecesi kısa olan yerlerde kardeşlerimiz diyorlar ki sahura kalkmayayım işte akşamdan bitti. Efendim şey yaparım dayanırım. Bu doğru değil çünkü sahura kalkmayı peygamber efendimiz tavsiye ediyor. Sahurda bereket vardır diyor. Hayır var, bereket var, manevi fayda var, sevap var. Sahura kalktığı zaman teheccüd namazını kılacak. O vakitlerde uyanık olmak, dua etmek çok sevap. Onun için sahurun önemli bir iş olduğunu unutmamak lazım. Sahur bizim ile başka milletlerin oruçları arasında önemli bir haklılıktır. Biz savura kalkarız. Gecenin o vaktinde kalkmak da nefsi İslahın bir yoludur. Efendim oruçla nefsi ıslah oluyor, irade terbiye oluyor. E bir de hadi bakalım o vakitte kalk da öyle de uyku bakımından da efendim terbiye olsun nefsin diye düşünmeli. Yani orucun kuvvetli iyi tutulması için sabaha da kalkmak lazım. Sabaha bir şeyler yenildiği için elbette herkes kabul ediyor, edebilir yani anlayabilir doğru, önümüzün sözlerinin doğruluğunu tasdik eder en la yeda'at sahur <gülüyor> ve la yeda'at sahur sahuru terk etmeyecek bu tabi en başında geçti en yeküne evvelu fıtrehi alama ve en la a manası olduğunda ben e, üstünü okudum. Yine öyle o takdirce ve la yedaul ka ile. Kaileyi ile'yi de terk etmeyecek. Ka ile ne demek? Kaf, Elif, Hemze, Lam, Te. Ka ile. Ka ile demek gündüz uykusu demek. Yani efendim e, öğleden önce veya öğle namazından sonra bir ara oruçlu uyursa rahat eder. Bu arada söylememiz lazım. Müslüman bir kere sabah namazında sabah camiye, camide kılmaya dikkat eder gider. Daha iyi Müslüman sabah namazından önce sahurda kalkmış olur. Teheccüd namazı kılar. Demek ki gece daha bitmeden sabah girmeden uyandı. Mevcut namazını kıldı, camiye gitti, sabah namazını kıldı, iyi Müslüman olduğu için işrak vaktine kadar dek bekledi. efendim. Sonra dükördük yani işi gücü varsa oraya oraya gitti. Şimdi öğle vakti olduğu zaman artık onun gününde baya bir faaliyet efendim olmuştur. Kaç saat efendim çalışmış demek? Bir arada uyuyacak. Efendim ben memurum tamam sen de dairende uyukla. yani şöyle biraz masaya ayağını koy. Arkaya sandalyene yaslan. Gözlerini kapat. Yani şöyle 15-20 dakika hareketsiz, sessiz, gözün kapalı dur. Hele bir de uykun, uyku gelir de dalar çıkarsan çok faydalı. Bu gündüz uykusu hem sıhhat kazandırır insana hem de gece ibadetlerine kuvvet verir. Orucu da kolay tutar insan. Onun için ka ile denilen kaydu ile de deniliyor buna. Bunu yapana kailun deniliyor. Ve kailun, Onlar gündüz uykudayken demek yani. Mesela ayet-i kerime de geçiyor. Efendim gündüz uykusunda bir ara uyuyacak. Memur da olsa, işçi de olsa, usta da olsa bir kenarda şöyle namazını kıldıktan sonra zaten Ramazan'da yemek olmadığı için başkalarının yemek vaktinde bu biraz uzanıverirse Efendim çok iyi olur. üç. ve en yeşünme bu da en gene geldi bakın. Ve en yeşün me şey en min güzel kokudan da bir şeyi efendim koklarsa güzel koku koklarsa. Güzel koku da insanın ruhunu rahatlandırır, gönlünü açar ve güzel koku da peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor oruçlunun oruç tutmasına yardımcı olur. Onun için e, e, bu hususlara mümkün olduğu kadar siz de riayet etmeye çalışın. Orucunuzu neşe ile neşat ile böyle tatlı tatlı, rahat rahat yani dinç, dinç tutarsınız. İbadetin böyle neşat e, dinçlik ile yapılması, Şevkle yapılması iyi olur. Ve şeyde teravihte uyuklamazsınız. Efendim güzel olur. Bir de efendim bu güzel şeylerin yanında bir de bazı tehlikelere karşı sizi uyarmak istediğim için sonuncu hadis-i şerifi efendim e, yapılmaması gereken işlere e, dair olan bir hadisten seçtim. E, Deylemi Müfred el-Firdes kitabında Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmiş ki: "Hamsun yuftir ne saim." ve yen kutu nallu vudu el kezi bu ve gıybetü ve nemimetü ve nazaru bi şehveti ve yeminül kazibe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dikkat etmemiz gereken hadis-i şerifinde buyuruyor ki beş şey vardır. yuftır ne im orucun or, orucsunun orucunu sanki iftar etmiş gibi bir şey yemiş gibi bozar, sevabını kaçırır yani. Yemek yemese bile su içmese bile bunları yaptı mı efendim sanki orucu iftar etmiş bir kenarda bir şey atıştır vermiş. Orucunu bozar. Yani bozardan maksat bozmuş gibi sevabını kaçırtır. Neden bozmuş gibi sevabını kaçırtır diyorum da doğrudan doğruya yuftil na sayım. Or, oruçluya iftar etmiş gibi olur. Etmiş gibi olur diye tercüme etmiyorum. Çünkü bir insan günahlı bazı şeyleri yapmış olsa bile oruçluyken gene akşam vaktine kadar bekleyecek. Yani benim artık orucum sevabı kalmadı, bozuldu diye orucunu efendim bozduğunu düşünerek bir şeyler atıştırırsa o zaman 60 gün ceza yer. 61'i ee, hak eder. Onun için o da önemli. Bir şey daha hatırlatayım. Yanlışlıkla bilmeden, unutarak bir su içmiş, yemek yemiş, sonra da Aa ben oruç duydum diye sonradan aklına gelmişse bir insan orucu bozulmaz. Ama orucun bozuldu diye ondan sonra bilerek gelse o zaman 60 gün kaza bir de kendisi 61'i tutması gerekir. Bunlar işte incelikler. Bunları okuyup e, ilmihal kitaplarından bu durumlara düşmemeye dikkat etmek lazım. Yani bu beş şey orucun sevabını alır götürür. Hayır bırakmaz. Başka reyen kut nel buldu? Abdesti de bozar. Yani abdestinde sevabı kalmaz. Adam abdestliydi ama sanki abdestli değilmiş gibi, sanki abdestini bozmuş gibi olur. Çok ilginç. Onda onda daha yı bırakmaz. Oruçta da hayır bırakmaz. Abdestte de hayır bırakmaz. Çok tabii korkunç. Neymiş bu şeyler? Oruçlu yalan söylüyorsa orucun da sevabı gider. Abdestinin de bereketi gider. Orucun da bereketi gider. Abdestin de bereketi gider. E, oruçlu. Oruçlu ama. Senin orucun işte öyle oruç. abdesti, Evet abdesti ama sanki sanki bozmuş gibi. İyi bir şey değil. Yalan söylemeyecek. Müslüman dürüst olacak. Üç yerde yalan söyleniyor. Harb efendim, iki kişinin arasını barıştırmak için isah etmekte. Ve bir de karı kocanın efendim, birbirlerini ne karşı gönlünü almak için efendim şöyle sözler aslansın, bir tanesin efendim vesaire yani bir tane değil ama bir tane denilir işte ay gibisin güneş gibisin neyse yani bunları yani acaba yalan mı söylüyorum dobra dobramu söyleyeyim sen çirkinsin mi diyeyim nasıl nasıl olsun kör kadını diyeyim hayır öyle şey yok yani orada orada gönül almak uygun olduğundan gönüllü yıkmamak esas olduğundan orada caiz oluyor. Başka yerde Müslüman yalan söylemez. Hatta da caiz oluyor. Tabii düşmana sır verecek efendim. İki işini arasını düzeltmek de şey oluyor. Başka yerde yalan, çok fena. İşte görüyorsunuz oruçlunun, orucunun sevabını, hayrını, bereketini alıp getiriyor, mahvediyor. Abdestinin bereketini götürüyor. Tabii o abdest ile kıldığı da sanki abdestsiz gibi bir şey kazanamaz. Neden? Çünkü yalan söyledi. Bu bir. Yalan bir. İkincisi ver gıybeti. Gıybet etmekte orucun sevabını, bereketini, abdestini, faziletini, bereketini götürür bu da. Gıybet nedir? Bir Müslümanın, bir kimsenin arkasından bir ayıbını, kusurunu ortaya atıp, sohbet mevzuu yapıp, konuşmak, söylemek. İşte o Ahmet var ya, işte onu ya kardeşim işte geçen gün bir de baktım ki çarşıda şöyle yapıyordu ya tüh vah vesaire. İyi tamam doğru yalan söylemiyorsun öyle ama ne diye bir kardeşinin ayıbını sohbetinin konusu yapıyorsun, niye aleyhine konuşuyorsun? Sen ilk önce ona gittin mi? Kardeşim ben seni şöyle gördüm. Böyle yapman doğru değil ben seni insan, e, İslam namına ikaz ediyorum. Kimseye bir şey söylemedim söylemem ama senin bu yaptığında ayıptır dedim mi demedin arkasından böyle bir kıymet yapıyorsun yani aleyhde arkasından dedikodu bu da çok günah sevapları kaçırıyor bereketleri izah ediyor ve nemimetü nemime de nemmamlık demek Kov, kovuculuk diye tercüme edilirdi çok eski kitaplarda kovuculuğu da şimdi kimse bilmez yani ne demek nemmamlık nemime efendim birisinin lafını sana söylediği sözünü, sırrını gidip ötekisine nakletmek. Arada Ahmet sana şöyle dedi, Hasan sana şöyle dedi, benden duymamış ol ama işte senden duyuyorum. Ne demek benden duymamış ol? Vallahi o seni hiç sevmiyor. Efendim senin aleyhinde şöyle dedi. Eyvah! Şimdi bu adam ona kızacak. Gidecek belki kavga edecek. Sen onun sözünü buraya getirdin, taşıdın diye. Bu doğru değil. Laf taşımak doğru değil. Bu da nemime deniliyor. Bu da çok büyük. Efendim zararlı bir şey. 3 etti. Yalan, gıybet, efendim, kovuculuk. Yani laf taşıyıcılık. Gıybet, aleyhde, arkadan konuşmak, yalan söylemek, arkadan konuşmak, birisinin lafını ötekisine sırrını ötekisine taşımak. Ve nazarı, bir şehveti şehvet ile bakmak. Şehvet ile bakmak da orucun faziletini, bereketini yok eder, tüketir, bitirir, küleder, yakar savurur gider, Efendim, namaz adresinde tadını, bereketini bırakmaz. Ben nazarı bir şehveti, şehvet ile bakmak. E niye böyle bir bakışa bu kadar büyük ceza geliyor İslam'da? Çünkü İslam kötülükleri oluşturmadan engellemeye çalışır. Oluştuktan sonra efendim düzeltmesi zor olduğundan oluşturmamayı esas alır. Onun için Başkasına namihreme bakmamayı esas koymuştur, örtülmeyi esas koymuştur, e, efendim emretmiştir, Örtünecek ki, efendim karşı tarafa baktırmayacak kendisine, efendim istilatı men etmiştir, yani hanımlar ayrı, beyler ayrı, haremlik selamlık, efendim kız mektebi, erkek mektebi, kadınlar kısmı, erkekler kısmı camide, e, hanımlar arkada, erkekler önde, yani bu esası koymuştur. Şimdi bugün. Bazıları bu esaslara kızıyor. Sen Allah'ın emrine mi kızıyor? Ahkamına mı kızıyor? Maalesef. Maalesef ne yaptığının farkında değil. Bunların hepsi daha büyük kötülükleri önceden engellemek için. İslam'da efendim kendisine helal olmayan, mahremi olmayan kimseye bakmak yoktur. Evlenince pekala ama evlenmeyince hayır. İslam böyle. Tabi ben şimdi yine buralardan bakıyorum buraların anlayışı örfü, adeti çok farklı. Çok farklı. Bizden tekrar da farklı. Hangi sıra güzel hocam? Bizimki güzel. Allah'ın tavsiye ettiği, Resulullah'ın tavsiye ettiği, İslam'ın öğrettiği güzel. Çünkü burada çok feci şeyler oluyor. Hatta cinsel hürriyetin en yaygın, en büyük, en çok miktarda verildiği işte. Duymuştum ki yetkili kimselerden, polis yetkililerden açıklanmış ki, efendim en çok cinsel suçlar, cinayetler orada işleniyor. Hani serbest bırakılınca efendim duyma zorlu yalan. Öyle olmuyor, azdırıyor, daha iyi deretiyor. Efendim tuz biber ekmek gibi oluyor cam parçası dökmek gibi oluyor. Onun için efendim İslam şeyi engelliyor. Bakışı engelliyor. Kendisi bakmayacak, bu bakmayacak. Öbür tarafa da örtünmeyi emrediyor. Örtünecek. Bir, bir evin camından içeri bakmak, içine girmek, izinsiz girmek gibidir. Kapısından bakmak, izinsiz girmek gibidir. Gözler de zina eder. Hazreti Osman radıyallahu anhın yanına efendim bir bir kişi geldi Hz. Osman radıyallahu anh ona dedi ki senin gözünde zina emareleri görüyorum zina izleri belirtileri görüyorum dedi adamcağız sapsarı kesildi sarsıldı hayretler içinde kaldı ve şöyle dedi peygamberlik kesilmedi mi? yani tabi Hz. Osman radıyallahu anh aşere-i mübeşere Keramet olarak Allah da gösterdiği için biliyor. Yani e, evliya Allah'ın kerameti haktır. O, o da tabi bunu anlamadı. Dedi peygamberlik devam mı ediyor? Hayır. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamberlik artık yok. Ama Allah'ın sevgili kullarına Allah'ın ikramı var. Keramatül evliyai hakkın, evliya Allah'ın kerameti haktır. Şöyle karşımda bu konuda yazılmış kalın kalın kitaplar var. Ciddi eserler var. Kur'an'dan, hadisler misaller var. Onun için efendim o şaşırdı. E, dedi nereden bildin? Hakikaten dedi yani e, itiraf etti. E, buraya gelirken yolda giderken bir kapıyı açık gördüm. Açık kapıdan içeriye baktım. İçeride de bir kadın yıkanıyormuş. Onu gördüm dedi. E, i̇şte bakmak, girmek gibi oluyor. Güne alıyor. Gözünde de bir alamet beliriyor da işte Evliya Allah onu cennetlik insanlar onu görüp seziyorlar. O bakımdan bakmak doğru değil. Efendim bakılacak yerlerini açık bırakmak karşı taraf için doğru değil. Örtünmek esas. Efendim var şimdi bir arkadaş Türkiye ile ilgili bilgiler göndermiş. Efendim e, anlatıyor durumları. Yok efendim baş örtüsü eğer şöyle başının altından bizim eski usul bağlanırsa ona evetmiş de öyle bağlanmaz da şöyle bağlanırsa ona hayırmış. Öyle saçma şey olmaz. Yani sana ne herkesin efendim e, giyim tarzının inceliklerinden. Sana ne? E, evet niye öyle örtünmüyor bazıları? Başka türlü örtünüyor. Çünkü bunu izah etmek lazım. Ben bizimkilerden biliyorum efendim Yakınlarımdan biliyorum. O başörtü kayıyor zamanla. Üst taraftan kayıyor Görünmemesi gereken saçlar görünüyor Arkadan kayıyor Bunun kaymaması için Belli şekiller düşünülüp e, Uygulanmış Mısır'da başka türlü Pakistan'da başka türlü Malezya'dakiler başka türlü Çok güzel şekiller uygulamışlar yani Bir şekilde işte turban bağlamak tarzında Boynunu da kapatıyor vesaire Nasıl örterse örter O Allah'ın emrini yerine getiriyor Başınızı açmayın Zinetlerinizi yabancılara göstermeyin diye hanımlara emir olduğundan kapatıyor. Erkeklere de böyle emir. O da bakmayacak. Peki hocam kadınların bakışına yasak yok mu? Orada yasak var. Yani kötü bakış, şehretle bakış kadın içinde, erkek içinde yasak. Orucun bereketinin sevabını kaçırtırır, Adresin bereketini götürür. Dört. Vel yeminül kazibetü. Yalan yere yemin de öyledir. Yani orucun bereketini götürür, ateşin hayrını efendim bereketini götürür. Bazen mahkemelerde oluyor. O çok fena. Birisinin hakkı o yalan yeminle çiğneniyor. Haksızlık yapılmış oluyor. Efendim adalet bozuluyor. Adalet işletilmemiş oluyor, tahrip edilmiş oluyor. Bu çok fena. Bazen de günlük olaylarda oluyor. Kişi annesine yalan söylüyor, efendim eşine yalan söylüyor, arkadaşına yalan söylüyor, çocuğuna yalan söylüyor. Yani o kadar hayatın içine girmiş ki bu yalan konuşmak. Sabahtan akşama günlük konuşmaları şöyle bir efendim, akşamüstü izlesek, e, şeye çektikten sonra böyle e, sesini ve görüntüsünü izlesek. Ne kadar yalan konuştuğumuz günlük hayatımızın içine ne kadar yalanın girdiği anlaşılır. Nasıl olacak Müslüman'ın konuşması? Doğru olacak, dürüst olacak, yalansız olacak, dobra dobra olacak. Ya hayır söyleyecek ya susacak ama yalan söylenecek. Hele yalan yere yemin etmeyecek. hele Hele bir de şimdi alışmış insanlar, efendim her şeye basıyor Vallahi billahi diye yemin bu oyuncak mı yani ne diyor demiş oluyorsun sen o yalan diye Efendim yalan olarak karşı tarafı kandırmak için söylediğin söze Vallahi deyince Allah'a yemin ediyorum ki yani Allah'ı ortak ediyorsun o yalanına şahit gösteriyorsun Allah'ın hatırını Allah saygısını Efendim sömürüyoriyorsun istisar ediyorsun Öyle şey olur mu Kesinlikle olmaması lazım. Bu yalan yere yemininde olmaması lazım. Bunlar muhtemelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinleyenler anlasın diye verdiği bariz misallerdir. Biz bunların arkasına vesaireyi ekleyebiliriz. Yani bu, bunlar ve bunun gibi kötü davranışlar ve huylar orucun sevabını götürebilir. adetin bereketini götürebilir. İnsan orucundan bir sevap kazanamaz, abdestinden kıldığı namazdan bir ecir sevap kazanamaz. Halbuki e, usulüyle olsaydı neler kazanacaktı, ne kadar mükafatlar alacaktı, hadis-i şeriflerde ne kadar mükafatlar var. Hocam biz o hadis-i şeriflerdeki mükafatları duyuyoruz da bakıyoruz bize hiç verilmiyor galiba, hiç emaresini görmüyoruz. Evet verilmiyor çünkü işte siz böyle yapıyorsunuz. Yani... Hatalı hareket ediyorsunuz. ibadetlerin kabul olması sebeplerini düşünmüyorsunuz, kabul olmamasına sebep olacak işleri de bol bol yapıyorsunuz. Yalan yere yemin, efendim laf taşıma, gıybet, dedikodu, gözü efendim harama baktırmak, efendim e, harama e, dikmek vesaire vesaire vesaire, efendim kötü şeyleri dinlemek, söylemek, işlemek, hayat böyle geçiyor. Sonunda çok büyük tabi zarar ve hüsran ve pişmanlık olur. Allahu u Teala Hazretleri şu güzel ayda şu zalim nefislerimizi hizaya getirmeyi, terbiye etmeyi, olgun, Kamil, tatlı, hayırlı, sevimli, güzel Müslüman olmayı cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.